Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül. Nuay bin Abdullah radiyallahu anh Kureyş kabilesinin Adi bin Kâb koluna mensup olan Nuaym bin Abdullah, Fatiha bint Har el-Adeviyye'nin oğlu olarak dünyaya geldi. Nuaym'ın muhtemelen nefes darlığı yüzünden göğsünün hırladığı ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Nuaym'ın göğsünün hırıltısını cennette işittim diyerek onu cennetle müjdelediği bu sebeple göğsü çok hırlayıp Öksüren anlamına gelen Neham lakabıyla anıldı. Onun İslam'ı kabul eden ilk 10 kişiden biri veya 38. Müslüman olduğu zikredilmiştir. Mekke'de mücriklerin tahrikiyle resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye karar veren Hz. Ömer radiyallahu An onun bulunduğu yere giderken yolda Nuaym bin Abdullah radiyallahu anh ile karşılaşmış ve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 Nuaym bin Abdullah radıyallahu anh, Mekke'nin sayılı zenginlerindendi ve fakir, dul ve yetim olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yardım ederdi. Bu sebeple yakınları ve Mekke'nin ileri gelenleri ondan hicret etmeyip Mekke'de kalmasını istemiş, dilediği şekilde yaşamasına müsaade edeceklerine dair teminat vermişlerdi. Nuaym bin Abdullah radıyallahu anh da Mekke'de kalmış ve daha sonra, Hudeybiye adlaşması sırasında 40 kişilik ailesiyle birlikte Medine'ye hicret etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün... Nuaym bin Abdullah radiyallahu anh'ı kucaklayıp öpmüş ve kavminin sana karşı davranışı, benim kavmimin bana karşı davranışından daha iyi oldu. Zira kavmim beni yurdumdan çıkardı ve beni öldürmek istedi. Senin kavmin ise seni korudu ve sana eziyete engel oldu demiş. Bunun karşısında Nuaym bin Abdullah da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ''Senin kavmin seni Allah'a itaate ve düşmanlarıyla cihada sevk etti. Benim kavmimse beni hicretten ve Allah'a itaatten alıkoydu.'' şeklinde karşılık vermişti. Nuaym bin Abdullah radıyallahu an Hudeybiye antlaşmasından sonra resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün gazvelere katıldı. Bir ara Kâbe oğullarına zekat amili olarak görevlendirildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den iki hadis rivayet etmiş olan Nuaym bin Abdullah radıyallahu anh'ın Mu'te Savaşı'nda vefat ettiği nakledilmişse de onun Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın devrinde Bizanslılarla yapılan Ecnadeyn Savaşı'nda şehit düştüğü tarihsel gerçekliklere daha uygun düşmektedir. Allah ondan ve diğer sahabilerden razı olsun.